18 Mayıs New York Times'da son derece bilgili liberal ılımlı ilerici gazeteci Roger Cohen'in bir yazısı çıktı. Başlığı The Masked Against The Unmasked Maskelilere Karşı Maskesizler Daha ziyade esrarengiz gibi görünse de metnin kendisi ilk satırlardan itibaren çok açık. Colorado'da bir komşum bana şunları söyledi. Ötekiler Trumpistler Silahlı ve hiçbir şey onları durduramayacak. 2025'te Ivanka Trump, 46. başkan olarak iktidara gelip başkanlık süreleri ortadan kaldırıldığında torunlarımıza ne diyeceğiz? Onlara biz onu sözlerimizle getirdik. Ötekilerin silahları vardı mı diyeceğiz. Doğal olarak Cohen, hemen sonra komşusuyla aynı fikirde olmadığını, Amerikan demokrasisinin Macaristan'dakine benzemediğini ekliyor. Ancak... Beni aydınlanmış liberal Cohen'in iyi niyeti değil, işin özü ilgilendiriyor. Beni Amerika'da bir iç savaşın mı yoksa süprematistlerin saf duyguyu öne çıkaranların psikopatik zaferinin mi gelmekte olduğu ilgilendiriyor. Amerika'da gelmekte olan Brezilya'da ve dünyanın birçok başka ülkesinde de gelmekte. İç savaş en gerçekçi perspektif. Bizde mi silahlanalım sanmıyorum. İç silahlara kalırsa kaybedeceğimiz koşum götürmez. Ama bizi neyin beklediğini bilmeli ve çoktan ölüp gömülmüş demokrasi hakkında retorik cümleler kurmaktan vazgeçip gelmekte olan fırtınayı karşılayacak bir direniş icat edebilmeliyiz. Size sıkılarak bir şey itiraf etmeliyim. Son zamanlarda değiştim. Kişiliğim bozuldu. Sonuçta kendimi tanıyamıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Pandeminin ya da kapanmanın etkisiyle değil. Bu affedilebilir bir şey. Hayır. Bu Netflix yüzünden oldu. Şöyle diyeyim. 15 yıl kadar önce bill ile anlaşıp televizyon konusunu kapattık. Yıllar boyunca akşam yemeğimizi bu suratlılarla onlardan çıkan safsatalarla berbat ettik. Yeter. Televizyon ekranı saram bitkilerle, kaktüslerle ve orman gülleriyle kaplandı ve sonu çöp kutusu oldu. 15 yıl boyunca bazı döküntü barlarda birkaç saniye hariç bir daha TV'ye bakmadım. Böylece bir sosyal uyumsuz haline geldim. Tanıdıklarla konuşurken referansların yarısını kaçırıyordum. Adı çok geçen kişilerin hiçbirini tanımıyordum. Ne mutlu bana, Ciletti'nin kim olduğunu bilmiyordum. Sonra kapanma oldu ve ne yaptım biliyor musunuz? Abartmayalım. Gidip yeni bir televizyon almadım ama Netflix'e kaydoldum. 9 euro ödedim ve varlığından haberdar olmadığım bir sürü şey elimin altına geliverdi az çok rastlantısal olarak Casa de Papel diye bir şeyi seyretmeye karar verdik. Düşünün, House of Cards'ın tercümesi olduğunu düşünüyorduk. Bu, ulusal darphanede devasa bir soygunun anlatıldığı bir İspanyol yapımıydı. Gerçek bir soygun değil. Para basılan o binanın işgali. Amaç rehinelerin işbirliğiyle yaklaşık 2,4 milyar euro basmak. Rehinelerin Arasında İspanya'daki İngiltere Büyükelçisi'nin kızı da var. Ve soygunun kahramanlarının hepsi bir kentin adını taşıyor. Tokyo, Moskova, Berlin, Nairobi, Rio, Denver, Helsinki ve Oslo. Eh şimdi hepsini anlatmayacağım. Ama bir şeyi söylemem lazım. Kasate Papel çok güzel, Allah bullak edici. Dostoyevski'den iyi. Stendhal'den iyi. Tüm evrensel edebiyat tarihinden daha iyi. Tabii Tokyo'nun dört tane sakallı sırt tarafından kurtarılması türünden bazı şeyler inandırıcı değil. Ama Odisea'yı okurken Ulises'in, Akdeniz'in yarısını yüzerek geçtiğine inanabilir misiniz? Homero öyle dediği için inanırsınız. Biter gider. San Giovanni in Monte hapishanesinde can sıkıcı bazı siyasal suçlar nedeniyle mahpusken elinde hiçbir ateşli silah olmadan Emilia bölgesinde bir dizine kadar banka soyan Horst Fantazzini ile karşılaştığımdan beri soygunlara karşı bir zaafım olduğunu itiraf ediyorum. Dişeye gidip dilbilimcilerin linguistik performans eylemi dedikleri şeyi uygulayarak sadece bu bir soygundur diyormuş. Kasiyerler kasada ne varsa veriyorlar. O da gülümseyerek neşe içinde gidiyormuş. Bir keresinde Piacenza'da bir kadın kasiyer "Gidin yoksa polis çağırırım." demiş. Ve Rafine bir beyefendi olan, mükemmel Fransızca konuşan ve hapishanede yavru ağzı bir kadife smokinle dolaşan Horst da ona, affedersiniz başka zaman gelirim demiş. Maalesef ben ödleyin tekiyim ve kimsenin balını kaldırıp götürmedi. Devlete karşı imkansız isyanlar kurdum ve önümüzdeki yıllarda İtalyan devletinin yanı sıra diğer şeylerle birlikte kaybolup gidecek bir emekli öğretmen maaşıyla geçiniyorum. Yine de 10 gün öncesine kadar ulu an bitenden haberim vardı. Her gün Financial Times, New York Times, Le Monde, Il Manifesto, La Venire, El Pais'in yanı sıra 3-4 haftalık dergi ve kalın tarih ve felsefe kitapları okuyordum. Şimdi neredeyse hiçbir şey bilmiyorum ve Casa de Papel'den, sevimli profesörden, güzelim Tokyo'dan ve esrarengiz ve kaygı uyandıran Berlin'den başka bir şey düşünmüyorum. Bankalara, paraya... Ve onu biriktirenlere duyduğum kin şu anda ifadesini böyle buluyor ama önümüzdeki aylarda kapitalizmin çürük bir kale gibi yıkılışı devam ettikçe kamulaştırmanın popülerleşeceğine inanıyorum. Kişiliğimdeki değişme bitişine de bağlı olabilir. Tedarik yollarının az çok tükendiğini okudum ve herhalde kahrolası virüsün beni onlardan uzaklaştırmasından beri bana ondan bulan çocukları da artık görmüyorum. Doğruyu söylersem İçmemek kötü gelmiyor. Hatta günde üç defa içmeyince beynim aşırı uyarılıyor ve bunca neşe içinde konuşmamam gereken düşünceler aklıma geliyor. Bunları sadece size söylüyorum sevgili dostlar. Aman sizde kalsın. Herhalde bu yedinci mühür uzun psiko çöküntü günlüklerimin sonuncusu. Sizlere veda ediyorum. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Ama bildiğiniz gibi güzel bir oyun kısa sürer. Bu ise üç ay sürdü. Dün kararnameyle hayata dönüldü. Sort of. Andrea Grob'un hemen paylaştığım mesajında öngördüğü gibi parola şu. Yeniden yola koyulmak. Biz de yola koyulmak, yeniden paylaştırmak istiyoruz. Neden olmasın? Özelleştirilmiş zenginlikleri yeniden paylaştırmak istiyoruz. Bir mali kuruluşun boş kalan binalarını paylaştırmak istiyoruz. Emeğin sömürülmesiyle biriktirilen parayı paylaştırmak istiyoruz. Paralar şu, yeniden paylaştırma, kamulaştırma, üretim araçlarının toplumsallaşması, cinsiyet, dini, inanç, coğrafi bölge ayrımı olmadan gelir garantisi. Göreceksiniz, bir yıl içinde kamu malına el koyanların malları tekrar kamuya iade edilmezse, benim gibi insanların çoğunluğunun kapkara yoksulluk içinde kötü koşullarda öleceğini neredeyse herkes anlayacak. Ve kötü ölmektense iyi ölmek tercihtir. Birileri kapanmadan daha iyi mi daha kötü mü çıkacağımızı soruyordu. Ne kastedildiğine bağlı. Muhakkak ki korku, mesafelenme, ekonomik şantaj bizi daha dayanışmacı yapmayacak. Patronlar işsizliği bir şantaj olarak kullanacak. İşçileri sömürüp 10 yıllar boyunca İtalyan devletinin katkılarını hortumladıktan sonra Hollanda'da vergi ödemeyip Torino ve Pomigliano'da insanları işten çıkaran fiyatın sahipleri şimdiden devlete şantaj yapıyor. Bunlar olacak ve katlanacağız. Önümüzdeki aylarda çok şeye katlanacağız. Irkçıların göçmenlere karşı şiddetine katlanacağız. Patronların ve faşistlerin gaddarlığına katlanacağız. İktidar kendini toparlayamayacağı için, geri dönülmez biçimde yörüngeden çıkan ekonomi makinesi çalışmaya başlayamayacağı için sonsuza kadar katlanmamız gerekmeyecek. Denizin ortasında fırtınaya yakalanan sarhoş gemiciler misali her şey istikrarsızlaşacak. Uzun bir istikrarsızlık ve direniş dönemine hazırlık yapmak lazım. Derhal yapmak lazım. Direniş demek kendini savunan hayatta kalma, zorunlu olanın üretileceği sevgi ve dayanışma mekanları yaratmak demek. Toplumsal hayatın kötüleşmesi, toplumsal savunmanın un ufak olması, teknototaliter denetim biçimlerinin hasta toplum bedenine sokulu vermesi, savaş taraftarı milliyetçiliğin baskın çıkması en az %85 ihtimal. Hatta belki %90 ve bana kalırsa da %91 ihtimal. Muhtemel. Muhtemel, muhtemel. Belki kaçınılmaz. Ama yılbaşı gecesi sokakta karşına çıkıp 3 ay içinde Amerika'da 30 milyon işsiz olacağını, petrolün varilinin 0 dolara düşeceğini, tüm dünyada hava taşımacılığının duracağını ve bütün bunların yanında 11 Eylül'ün şaka gibi kalacağını sana söylesem beni tımarhaneye kapattırırdı. Oysa şimdi buradayız. Neden biliyor musun? Bilmem kaç kere sana bunu söyledim. Çoğu zaman kaçınılmaz olan olmaz. Aslında baskın çıkan hep öngörülemeyendir. Psiko çöküntü günlükleri Franco Bifo Berardi çeviren ve okuyan Serhan Ada